Allahu Teala min Shaitan ar Rabbil Alamin. Ve salat ve salam alla Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa Sallihi Jami'in. Rabbi shar al saddri, biyser li amri, wa hul min lisani yafquhu guwli. Rabbi zibni ilma, Rabbi yasir, wa la ta'asir Rabbi min bil khayr. Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz geçen haftadan e, işlememiz gereken birinci ünitenin e, ikinci kısmı ile ilgili olacak, birinci ve ikinci kısmı ile ilgili olacaktır. Şimdi konuya başlamadan önce e, ünitenin muhteva muhtevası ile ilgili birkaç hususa işaret etmem gerekiyor. İlgili metinler. Zekeriya Güler Hoca ve benim tarafından hazırlanmıştır. Öncelikle şunu belirteyim. Mümkün mertebe bu hadis metinleri bir dersinde sünnetin temel kaynakları olan daha doğrusu sünnetten bize haber veren sahih olarak da genel çerçevesi itibariyle kabul görmüş İslam dünyası içerisinde kabul görmüş Kütübetisi adıyla Anılan dokuz hadis kitabından Belirli belli kısımları Kendi usul ve yöntemine göre Nasıl ve ne şekilde okunması Gerektiğine dair Bir usul çerçevesinde Örnekleme yoluyla Size gösterilmeye çalışılacaktır Toplam 14 ünitle Meydana gelen e, Bu kitapta sadece bazı ünitelerde Türkçe metinler vardır ama onların dışında hem Türkçe hem de e, Arapça dediğimiz orijinal metinlerden de e, metinlerde e, yer almaktadır. Şimdi bu çerçevede 9 ünitesi yani 1 3 5, 7, 9, 11, 12, 13 ve 14. üniteler iki kısımdan oluşmaktadır. Kısımlara ayrılmayan 2, 4, 6 ve 8. ünitelerin tamamı ile kısımlara ayrılan ünitelerin birinci kısımları Profesör Doktor Zekeri Güler, kısımlara ayrılan ünitelerin ikinci kısımları ise Mustafa Ertuğ tarafından hazırlanmıştır. 2, 4, 6 ve 8. üniteler ile diğer ünitelerin birinci kısımlarında günlük hayatın akışına uygun olarak yorum ve açıklamalarla birlikte iman, ibadet, ahlak ve hukuk konularına ilişkin hadisler yanında hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meseleler ele alınmıştır. Konu başlığı olarak verilen 60 hadisin açıklamasında yaklaşık 100 ayet ve 160 hadis zikredilmektedir. 150 hadisten 35'i mevkuf ve maktu haber olarak sahabe ve tabiin nesline aittir. Demek oluyor ki bu kitabın Türkçe açıklama ve yorumların bulunduğu bölümlerde toplam 220 hadis okumuş olacaktır. Yani e, senediyle tamamen senediyle olmasa bile e, kısım kısım parça parça o hadislerle ilgili e, genel bir malumata kısmen de olsa sahip olmuş olacaksınız orijinal e, kitapların e, bizatihi e, kendi halleriyle olan kısımda ise yani kütüb tisa dediğimiz hadisten yer aldığı kütüb tisa ise birinci ünitenin kaynakça bölümünde verilmiş diğer ünitelerde de tekrar edilmemiştir 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ve 14. ünitelerin ikinci kısımlarında temel hadis kaynaklarını bizzat neşredilmiş nüshalarından tanıma gayemiz şu bizzat bu temel hadis kaynakları dediğimiz bu kaynakların bizzat neşredilmiş nüshalarından tanıma okuma ve tetkik etme tecrübesini sizlere kazandırmak için bu nitelerin sonuna Kütüb-i Tis'a dediğimiz dokuz hadis kitabının her birinin ayrı ayrı basılı orijinal nüsalarından farklı bölümlerden oluşan yani farklı bölümlerden oluşmaktadır ki bu bölümlere biz kitap ismini veriyoruz ekler konulmuştur bu ekler birinci ünitede Buhari ve el cami Sahih 3. ünitede Müslim ve El Camius Sahih, 5. ünitede Tirmizi ve El Camius, El Camii ya da Sünen, 7. ünitede Ebu Davud ve Süneni, 9. ünitede Nesai ve Sünen, 11. ünitede İbn-i ve Sünen, 12. ünitede Darimi ve Sünen, 13. ünitede ise İmam Malik ve El Muvatta ve son ünitede yani 14. ünitede ise Ahmet bin Hanbel ve El Müsnet başlıklarını taşımaktadır. Ünitelerin birinci kısımlarındaki konularıyla doğrudan bağlantısı olmayan bu eklerde, öncelikle her bir hadis, bunun altını özellikle çizin, öncelikle her bir hadis, kitabının musannifi ve kitabının özelliklerine dair kısa bir bilgi yer almakta. Daha sonra kitabın bazı bölümlerinden, bunun altını özellikle çizmenizi istiyorum, tercüme olmaksızın, yani metinde, orijinal metnin altında ya da sağında sorunda herhangi bir şekilde tercüme vermeksizin sadece canlı ders esnasında bizim tarafımızdan verilecek ya da hocalarımız tarafından verilecek olmaksızın pdf formatında metine yer almaktadır. Bu ilave metinlerin musannefin ve kitabın tasnif sistemine göre okunmasının ve anlaşılmasının elzem olduğunun muhakkak bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Burada yani ikinci kısımdan ibaret olan metinler yani kütüb-i dediğimiz dokuz hadis kitabından e, ibaret olan o farklı bölümlerin yer aldığı bölümlerde herhangi bir şekilde tercüme metni yazılı olarak yer almayacaktır. Canlı ders esnasında hocalarımız tarafından belli bir yere kadar bu okunacak gerisi ise tamamen size bırakılacaktır. Dolayısıyla da o okuduğumuz hadis yani okunacak olan hadis metinlerinin e, tam Türk ter tercümesini e, metin içerisinde bulamayacaksınız. E, gerisi tamamen e, size aittir. Yani hem bu ders esnasında biz e, ifade edeceğiz. E, siz takip edeceksiniz ama tamamını, metnin tamamını biz okumayacağız. Belli belirli bir kısmını okuyup geri kalan kısmını siz ise hem müzakere yoluyla hem ister tek başınıza bir şekilde bunu halletme yoluna gideceksiniz. Evet dolayısıyla 14 ünitenin bölümleriyle alakalı bahsedilmesi gereken bu hususa özellikle işaret etmek istedim. Çünkü metnin tamamından sorumlu muyuz şeklinde bazen zaman zaman sorular gelmekte Evet, burada yer alan bütün metinlerin tamamından dipnotlarına varıncaya kadar tamamın tamamından sorumlusunuz. Ilave olarak e, koymuş olduğumuz bir takım metinler ya da koyacağımız metinlerden de e, aynı şekilde sorumlu olacaksınız. Başlangıç itibariyle belki e, zor gibi gözükse de gözükse de. Biraz gayret, biraz yani özellikle sizin tarafınızdan biraz gayret gösterilmek suretiyle, gösterilmek suretiyle, e, inşallah bu zorluğu birlikte aşacağız. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın, e, mümkün mertebe örgün eğitimde uyguladığımız sistemi e, buraya da e, uygulamak suretiyle, e, onlara vermiş olduğumuz e, bu e, yöntemi aynı şekilde sizin de istifade etmenizi böylece sağlamış oluyoruz. Tekrar geçen haftada geçen derste de söylediğim gibi bulunduğunuz yerde bulunduğunuz yerde ilahiyat fakültelerinde hemen hemen artık hemen hemen fazla her şehirde artık ilahiyat fakültesi var. Dolayısıyla da imkanı olanlar, imkan bulabilenler ilahiyat fakültelerinin bu hadis derslerine katılabildiği ölçüde oradan da aynı zamanda istifade etme imkanına sahipler. Dolayısıyla da bu noktada biz sizin biraz daha gayret göstermeniz gerekiyor. <gülüyor> evet, geçen hafta e, konu e, temel İslami ilimlerle alakalı ve genelde temel İslami ilimlerle özelde de e, sünnet ve hadis konularıyla alakalı bazı temel kavramlardan bahsetmiştik. Bu kavramlar çerçevesinde bu kavramlar çerçevesinde bazı hususlara işaret edilmesi gerektiğini söylemiştik ve uzun uzadıya bunlardan söz ettik. Şimdi bu hafta ise birinci ünitenin yani geçen haftaki ünitenin birinci ünitesinin yani geçen haftanın birinci ünitesinde yer alan birinci kısmının sadece belli bir yerine nasıl bu tür metinler nasıl okunması gerekir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Bu konuyla alakalı işte belli bir müddet buna işaret edip daha sonra ikinci kısımdan okumaya devam edeceğiz. Evet birinci ki alt başlıklar şunlar idi. Hadis ilminin önemi, hadis ilminin gayesi, sünnetin mahiyeti ve sünnete bağlılık itisam konularını ihtiva etmektedir. Şimdi bu konu başlıkları altında ilgili rivayetlerden birer bir hadis konulacak konulmuştur ve Bununla ilgili gerek klasik şehirlerde mevcut olan bir takım zorunlu bilgiler buraya ilave edilmiş ve güncele dair bir takım yorumlarda eklenme suretiyle sizin o hadisle güncele ait nasıl bir yorum yapılması gerektiğine dair bakış açınızı biraz daha genişletmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla burada verilmek istenen yöntemi mümkün mertebe almaya çalışmak lazım ya da ondan büyük oranda istifade etmek gerekir. Bir başka ifadeyle bir hadis, bir hadis hakkında yorum ya da açıklama yapılacağı zaman nelere dikkat edilmesi gerekir? Bu konuyla alakalı bir takım değerlendirmeleri böylece tecrübeyle elde etmiş olacaksınız. Şu anda sesim çok hızlı geliyor? Belki sizin kullanmış olduğunuz bilgisayardaki sistemden de kaynaklanmış olabilir. Evet, birinci ünitenin, birinci ünitenin alt başlıklarında yer alan, birinci ünitenin birinci kısmının alt başlıklarında yer alan rivayetler şunlardan ibaret. Dört rivayet yer almakta. Tabi kısa kısa bunlar verilmiş. E, fakat bunlar ayrıntıları daha alt başlıklarda yer almaktadır. Alt konu başlığımız, birinci konu başlığımız e, hadis ilminin önemine dair. ve Dolayısıyla burada verilen e, rivayet e, Annebi Hureyre şeklinde başlıyor. Annebi Hureyre te ennehu qal gile ya Resulallah şeklinde devam ediyor. Şimdi bu tür metinleri okurken hem gerek bu tür metinlerde gerekse daha sonraki metinleri okuyacağımız zaman sadece metni okuyup geçmek değil aynı zamanda usule dair bir takım bilgiler de hem bizim tarafımızdan verilecek ama aynı zamanda siz tek başınıza okuduğunuz zaman bu tür sorularda sormaya özen gösterin. Mesela size ilk sorum şu olsun. Bir rivayet şekil itibarıyla, bakınız şekil itibarıyla eğer şu şekilde başlıyor ise yani senedi bir rivayetin senedi şu şekilde başlıyor ise işte an ebi hurerete ennehum gal işte an ebi said el hudri radiyallahu an gal diye başlıyor ise bu tür rivayetlere hadis usulünde hadis usulünde senedin müntehası açısından senedin müntehası açısından ee, verilen bir isim vardır. Nasıl bir rivayettir bu? Sadece senedin sonunda sadece senedin sonunda sahabî ravinin ismi yer almakta ve ondan sonra doğrudan Hazreti Peygamber ile alakalı bilgi verilmektedir. Bu ister kavli olsun, ister fiili olsun, ister takriri olsun. Peki biz Böyle bir metinle şöyle bir metinle karşılaştığımız zaman senedin müntaha hem senedin müntahası açısından hem senedin müntahası açısından hem de ittisal açısından ittisal kelimesini öyle zannediyorum anlıyorsunuzdur herhalde. Nasıl isimlendiririz? Evet şu anda toplam 53 kişi var. Yani sadece senedin başında an geçiyor diye değil. Mesela Galibü Hurayte, "Enhu gal." gal. demişti de olabilir. Şimdi evet. Böyle anlaşılıyor ki Usul konusunda baya bir eksikliğiniz var. Usul konusunda baya bir eksikliğiniz var. Şimdi geçen hafta da söyledim, en kısa zamanda, en garibi bu zamanda, e, yarından tezi yok, yarından tezi yok. Bu usul konusundaki bilgilerinizi yeniden tazelemeniz, eğer unutulmuşsa yeniden yüklemeniz, beyninize yüklemeniz gerekiyor. Eğer bunlar yüklenmezse, Bakınız gerek bu metin içerisinde gerekse daha sonra vereceğimiz bilgilerde e, sistemi yerine oturtma açısından epey bir sıkıntı çekersiniz. Çekileceği malum. Şimdi eğer şöyle denilirse bu rivayet senedin müntehası açısından nasıl bir rivayettir diye sorulursa senedin müntehası bir senedin iptidağı var bakınız hadis usulünde kullanılan dili kullanıyorum ben yani Türkçesinde ifade edebilirim ancak hadis usulünde kullanılan bir dili vardır senedin müntehası ve senedin iptidağı yani başlangıcı ve sonu açısından bakıldığı zaman yani sözün en son sahibine izafe edilmesi açısından bu rivayet nasıl bir rivayettir diye sorulursa verilecek cevap Nedir? Evet. Evet, senedin müntehazı demek, senedin en sonunda yer alan ve sözün kendisine izafe edildiği kişi. Yani biz buraya baktığımız zaman Annebi Hureyre'te o ennehu qal "Qıl ya Resulullah, men istazennas diye devam ediyor. Bir şefaatik yevmel kıyameti. Özür dilerim. Men es'adun nas bi şefaatike yevmel kıyameti." Dolayısıyla burada bir Hazreti Peygamber'in ifadesi yer almakta. Bundan dolayı da bu rivayet nedir? Merfu bir rivayettir. Şayet bu ifade sahabiye ait olmuş olsaydı yani senedin müntehası sahabede sonu eriyor olsaydı Hz. Peygamber'in ismi geçmiyor olsaydı ne olurdu? Mevkuf. Sahabi değil de tabiinden olsaydı bu sefer de maktu olurdu. Dolayısıyla Şimdi bu tabirleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Senedin müntehası açısından bu rivayet nasıl bir rivayettir diye sorulacak olursa ki yani senedin son söyleyenin tarafından bazen mesela şöyle yanlış anlaşılabiliyor. İşte rivayetin başında Annebi Hureyat'ı radıyallahu an şeklindeki ifadeye bakmak suretiyle o mevkuf olarak da değerlendirilmektedir. Değil. Bakınız ben size bir ipucu vereyim. Bu ipucunu her yerde e, kullanabilirsiniz. Yani çok hani derler ya bir trik, bir tuzak. Aslında tuzak değil. Oldukça ipucu e, önemli bir ipucudur bu. Eğer metnin içerisinde, ister metnin başında, ister ortasında, ister sonunda, senedin, senetten sonraki kısımda yani. Hazreti Peygamber'in ismi geçiyor ise bu ister kavli olabilir ister sahabinin Hz. Peygamber'i şöyle yaparken gördüm şeklinde bir ifadesini görüyorsanız sahabinin ifadesini görüyorsanız veya da Hz. Peygamber'in bir fiilini aktardığını görüyorsanız bir başka ifadeyle Ennebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde bir ifadeye rastlıyor iseniz bu haber merfu bir haberdir. Ama senedin sonunda Hazreti Peygamber'in ismi yani ismi ya da sıfatı olmaksızın sahabenin kendi sözü ya da kendi uygulaması ise bu mevkuf sahabi diyele tabiine ait bir söz ise bu maktudur. Yani bu bu kadar açık ve nettir. Şimdi gelelim. İttisal yönünden yani senedin daha doğrusu rivayetin değerini değişik açılardan değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi senedin müntehası açısından. ikincisi ittisal yönünden. Yani rivayetin bize kadar ulaşmasında ya da hadis musannifine yani hadis kitabını yazan müellefe ulaşmasına varıncaya kadar geçen süre içerisinde ittisal dediğimiz senetteki e, kopukluğun olup olmamasıyla ile alakalı bir durumdur. Dolayısıyla ittisal yönünden nasıldır diye sorulduğu zaman bir haber ya muttasıldır ya da değildir. Muttasılsa zaten problem yok. Ama muttasıl değil ise bir kopukluk var. Ya senedin başında kopukluk olur. Ya senedin ortasında ya da sonunda olur. Ya da senedin ortasında bir ya da iki ravinin kendi içerisindeki ilişkilerinin kopmasıyla meydana gelir. Bunlardan işte bu kopmalara göre değişik isimler altında zikredilmektedir. Ve senetteki her bir kopma ya da farklı şekillerdeki kopmalara göre hadisteki zayıflık ki senedin herhangi bir yerinde en ufak bir kopukluk dahi olsa... Bakınız bir kopukluk derken e, hoca talep arasındaki ilişkide bir kopukluk meydana geldiği zaman ortadan kalktığı zaman o kendiliğinden o rivayet isnat yönünden zayıf bir hadistir. Tekrar ifade ediyorum senedin herhangi bir yerinde bir kopukluk olmuş olması dahi bir kopukluk bile Senedin zayıf olması için kafidir. Yani biz o rivayete isnat yönünden zayıf hadis adını veriyoruz. Şimdi bazen senedin biraz önce ifade ettiğim gibi ya senedin başındadır ya ortasındadır ya sonundadır. Şimdi hadis ifadesini kullandığım zaman özellikle usul çerçevesinde kullandığım zaman ya da kullanıldığı zaman bundan anlaşılması gereken özellikle hadisin sıhati ile ilgili bir değerlendirme yapılmışsa bir yerde işte bu hadis sahiptir ya da bu hadis sahiptir şeklinde bir ifadeyle karşılaşmışsanız bu durumda hadis kavramını geçen haftada belirttiğim gibi senet artı metin şekilde düşünmeniz lazım. Yani senedi olmayan bir rivayete siz hadis diyemezsiniz. Dolayısıyla sened, senedi bütünüyle düşünmeniz gerekir. Şimdi gelelim bizim rivayetimize yani görüntü itibariyle ilk görüntüde baktığımız zaman eğer şöyle bir rivayetle karşılaşırsanız Annebi Hureyret'i elbette hadis kitabına baktığımız zaman hadis musannefi elbette bu rivayeti doğrudan bakınız doğrudan Ebu Hureyden almamıştır. Elbette arada pek çok kişi vardır bu 3 olur 4 olur ya da 5 olur artık kitabın musannefinin durumuna göre değişir. Şimdi bakıyoruz normalde burada senete bir kopukluk var ve senetin başı tamamen kaybolmuş burada bir senet yok yani sadece bir sahabi ravinin ismi var İşte bu türlü rivayetlere farklı bir isim verilmektedir ya bu başındadır ya ortasında ya sonunda burada da en sonunda bir kopukluk söz konusu yani Ebu Hüreyre'den alan kişinin ismi yok. Ondan alan kişinin ismi yok. Ondan alan kişinin yani ravinin adı yok. Dolayısıyla bu tür rivayetlere ittisal yönünden e, bakıldığı zaman nasıl bir isim veriliyordu? Hatırlayın, hatırlamaya çalışın. Elbette genel anlamı itibariyle munkatı yani inkıtaya uğramış, kesintiye uğramış ancak bunun bir özel bir adı vardır. Söz konusu rivayet yani buradaki bunu örnek olarak veriyorum ben. Buradaki konumu itibariyle bakıldığında bu rivayet tarzının yani senet, senet yönünden özel bir adı var. Evet. Şimdi mesela buna benzer bu forumda bu şekilde e, rivayetler Buhari'nin mesela bazı bab başlıklarında çoktur. Evet toplam 59 kişi içerisinde cevap verecek olan eyvah arkadaşlarınızdan birisi bir ifade yazdı Evet, şimdi şu yazdıklarımı şu yazdığım eseri bulunduğunuz yerde Ensar Vakfı vesaire varsa ya da bir kitapçı varsa ya da internetten mi, nereden veriyorsanız verin. Siparişini verin. Bu kitabı alın. Artık bayram süresince mi olur artık e, siz kendi durumunuza göre ayarlarsınız. Evet abartmıyorum. Abartmıyorum bunu bütün arkadaşlar, bütün arkadaşlar 10 gün içerisinde lütfen bunu baştan sona kadar okusun. Yani çok uzun bir şey değil. Buralarda uygulamalı olarak her bir usul bilgisinin yani diyelim diyelim muannan hadisini ya da merdut hadisini her neyse hangi açıdan ise her birine ait teker teker uygulamalı olarak örnekleri mevcut. Lütfen bu kitabı yani bu biraz pratik olduğu için söylüyorum. Daha pratik olması yönüyle söylüyorum ben. Dikkatli ve bizzat uygulamalı olarak lütfen bir elinize bir rivayet bir rivayet alın. Yani tam senetli bir rivayet alın. Bu tam senetli rivayeti bu biraz önce ifade etmeye çalıştığım farklı usul bilgiler, kavramlar var. Usule dair kavramlar var. Mesela arkadaşlarınızdan bir tanesi mevzu demiş. Nasıl, nasıl mevzu olunabiliyor? O rivayet üzerinde sürekli oynayın. Yani o rivayet diyelim e, senetle alakalı ise senetin başından bir e, raviyi çıkartın o hangi anlama geliyor? senedin ortasından iki raviyi çıkarttığın zaman hangi anlama geliyor? Vesaire bu gibi şeyleri bu gibi oradaki usule dahi bilgileri lütfen ama lütfen okuyun ve artık hafızanıza yer bu. Çünkü bunlar eksik kaldığı zaman ben size anlatabileceğim, daha doğrusu bizim anlatabileceğimiz şeyler sizi elbette bu noktada tatmin etmeyecektir. Çünkü usul olmadan metin doğru dürüst okunmaz. Peki, açık fakültesinden, ön lisansdan doğrudan geçtiniz değil mi? Hiç meşhurlukla falan hiç alakası yok. Doğrudan geçtiniz. Peki orada okumuş olduğunuz e, hadis usulünde bunlar yazmıyor muydu? Yazmaması mümkün değil. Arkadaşım nasıl sen hiçbir hadis görmedin ya? Yani dersim, dersim yoktu. Ya eski dönemde olanlar var. Yeni dönemde olanlarda olması gerekir. Tamam anlaşıldı. Dediğim gibi önce bu verdiğim kitap ismini yani bu kitabı alın. Lütfen bu kitabı en kısa zamanda ama en karibiz zaman derler ya en karibiz zamanda bu kitabı alın okuyun. Şimdi ben artık bugün olmaz. ben Daha sonra ben hazırlamış olduğum hadis tarihi ve kısa hadis tarihi ve usulü kitabı var. Onu da ben sisteme yükleteceğim. Oradan da indirirsiniz. Bir yandan da oradan da okursunuz. Artık bu konuda birbirimize destek olmayı çalışacağız bakalım. Evet bu türlü rivayetlere eğer bir rivayet Galil Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem işte an Hureyete Galil sallallahu aleyhi ve sellem ya da Gal Ebu Hureyete Gal şeklinde başlıyorsa illaki an ile başlaması gerekmez. Yani senedin en sonundan itibaren başlıyor ise senedin başı tamamen hasfedilmiş ise e, genellikle bu tür e, hadisler daha doğrusu bu tür e, senedinin tamamen hasfedildiği rivayetlerin tamamına biz bir isim veriyoruz. Arkadaşlarınızdan bir tanesi e, doğru cevap verdi. muallak türü rivayetlerdir. muallak türü rivayetlerdir. Dolayısıyla e, hadis usulünde bu türlü rivayetlere yani senede tamamen hasfedilmiş sadece e, sahabi isminin yer aldığı e, senette sadece sahabi isminin yer aldığı haberlere biz e, muallak haberler deriz ve bu tür haberlerde elbette usul yönünden bakıldığı zaman ilk dönem lütfen cümleme dikkat edin ilk dönem hadis kaynaklarında bu şekilde yer almışsa ki aldığı zaman aldığı genellikle bu fıkıh kitaplarında vesairede olur. İşte bu türlü rivayetlere hadisçiler ya da hadis usulünde zayıf hadis kategorisine koymuşlardır. Şimdi özellikle sizden e, ricam şu. Şimdi bazı dini kitaplarda, bazı dini kitaplarda e, doğrudan tabii hadis e, sened zikredilmez. Çünkü onların amacı hadisin metniyle alakalı bir durumdur. Ama bizim burada dikkat etmemiz gereken şey çünkü hadis e, usul çerçevesine bakıldığı zaman e, senediyle beraber dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Bu aynı zamanda sizin çalışmanıza da katkısı olacak bir durum olduğu için senetsiz hadislere mümkün mertebe e, itibar etmeyin demiyorum. Muhakkak bir kaynağını gösteren bir bilginin olması lazım. O kaynağa bizzat gidip o kaynaktaki durumu nedir ne değildir yani bunu bir kere alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor bir bakıyorsunuz hadis zikredilmiş hadisin kaynağı istediği, diyelim A kitabı A isimli kitapta A isimli kitaba gittiğiniz zaman o hadisle ilgili olarak mesela o kitap o kitapta o kitabı neşredenler tarafından ya da bizzat müellifi tarafından o hadis bir bakıyorsunuz ki zayıf olarak katledilmiş ama öyle basit bir zayıf da değil şimdi zayıflığında kendi içerisinde kategorileri var bir takım kısımları var yani derece derecedir ...en zayıf hadisi alıyor... ...onu insanlara... E, ...gerçekten subut-ı katiymiş gibi... ...sanki kesilmiş gibi... ...insanlara e, sunmaya çalışıyor. Halbuki öyle olmaması lazım. Öyle olmaması lazım. İşte bunun için... E, ...bu konuda dikkat edilmesi gereken... ...durum şu... ...bu türlü senedir kopuk olan... ...ve kaynağı gösterilmeyen rivayetlere... ...mümkün mertebe... E, ...ihtiyatlı yaklaşmak gerekir inanmayın demiyorum, kabul etmeyin demiyorum ama ihtiyat yaklaşmak gerekir ve daima şu soruyu sorun. Bu hadisin kaynağı ne, neresidir? Bu hadisin kaynağı kimdir? gibi soruları daima sorma, e, sormak gerekiyor. Evet. Şimdi bu ka, e, usul bilgisini verdikten sonra şimdi metne geçtiğimiz zaman metinden kısa bir parça verilir. Esasında ilgili bu metin Tamamı da yansıtmayabilir. Ancak amaç belli. Amaç bir hadisin içerisindeki bir konuyu Müslümanlara tanıtmak ve o konuda Müslümanlara bilgilendirmek amaçlı bu türlü çalışmalar yapılmıştır. Mesela burada önce hadisin senetsiz olarak kısmı veriliyor ve daha sonra Arapça kısmı yazıldıktan sonra altına da Türkçesi yazılıyor. İlgili hadise baktığımız zaman tabii hadis ilminin önemi üst başlığını taşıdığı için burada da o hadis ilmiyle alakalı e, olabilecek bir rivayet bunun altına konulmuştur. <gülüyor> Şimdi bu rivayette ne var? Ebu Hureyden rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber ve de şöyle denilmiş: "Ey Allah'ın Rasulü, kıyamet gününde senin bir ilginin masar olacak." Yani şefaatine erişecek en mutlu insan kimdi diye soruldu. Tabi buradaki gıyle e, derken e, su ile ifadesi falan kullanmıyor. Denildi derken burada çünkü soruyla olmasından dolayı Türkçe aktarırken de soruldu şeklinde çevrilmiştir. Diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ey Ebu Hureyre hadise olan, burada hadis kelimesi, ıslahi anlamda bizim kullandığımız yani Aziz peygamberin kendisine ait olan bir söz, bir cümle ya da bir fiil ya da bir uygulama anlamındaki hadis. Hadise olan hırs ve merakını gördüğüm için bu hadis hakkında senden evvel hiç kimsenin sual sormayacağını tahmin ediyordum. Kıyamet gününde benim şefaatimi nail olan insanların en mutlusu içten bir yönelişle kulluğu Allah'a haskılarak la ilahe illallah diyen kimsedir buyurdu. Şimdi burada bir hadis içerisinde bizden fazla konu geçebilir. Bizden fazla konu geçebilir. Ve siz bir konuyu işaret edeceğiniz zaman o konuyu isnadın o konunun gereği ilgili hadisi oraya e, geliştirmiş oluyorsunuz. Bu hadis içerisinde hem hadis kavramı var hem mesela Allah aşkı la ilahe illallah diyelim, kimsenin cennete gireceğine dair bir ifadeden hare hareketle bir sonuca varabilirsiniz ya da Farklı farklı anlamlar çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki ilgi, bakınız, konu başlığı ile hadis arasında bir ilgi kurmaya çalışıyorum. Hadis ana başlık ile yani buradaki alt başlık ile hadis arasında yani rivayet arasında bir ilginin ilgi kurmamız gerekiyor. <gülüyor> Şimdi bu ilgiyi kurduktan sonra biraz önce bir şey söylemiştim. Şimdi bu tür rivayetlere bakarken daima ihtiyatlı olmak gerekir. Bu tür yerlerde her ne kadar her ne kadar e, sahih olarak ifade edilmiş olsa bile şimdi doğrudan niye bakmak gerekiyor? Doğrudan dipnot. Bir kere bu türlü metinleri okurken, ister kitap okuyun, ister makale okuyun, bu tür metinleri okurken daima dipnotları e, göz önünde bulundurun. Yani dipnotları okumayı ihmal etmeyin. Bu aynı zamanda dipnotlarla beraber metni, ana metni okuma alışkanlığını size kazandıracaktır. Çünkü bazı ayrıntılar sadece kaynaklara müracaat yöntemini değil, kaynaklara, kaynaklara öğrenme yöntemini değil ama aynı zamanda size ayrıntılarla beraber metnin bir bütün halinde okuma e, alışkanlığını da beraberinde getirecektir. Ki o ayrıntılar genellikle dip notlarda e, saklıdır. Şimdi her şey ana metinde verilmeyebilir. Bazı ufak tefek hususlar vardır o ufak kususlarla beraber metni dipnotlarıyla beraber okumakta fayda var şimdi biraz önce söyledim yani hadisin kaynağı ile ilgili olarak hemen bir nol dipnota bakıyorum hemen anında Buhari ilim 33 demiş Rikak 51 yani bu hadisin kaynağını yani ilk temel olan temel hadis kaynağını gösteriyor Peki Buhari burada Buhari var. Bu anlaşılıyor. Peki bu ilim ne? Bu 33 numarası ne? Rikak ne demek? 51 ne işaret ediyor? Tabi bunun elbette bir formülü vardır. Şimdi bu formül bir hadisin kaynağını doğrudan ya e, usul şudur bunu biliyorsunuz zaten. Müellifin ya da yazarın isim yazılır. Ardından kitabın adı yazılır. Kitabın ya da eserin adı yazılır. Daha sonra ilgili bilginin ya da diyelim rivayetin basılı nüsadan hangi cildinde ve hangi sayfada olduğu yazılır. Dolayısıyla şimdi burada genel temayül budur. Ancak hadis e, referansı verilirken yine bir e, farklı şekillerde referans vardır. Yani farklı şekillerde atıflar yapılır. Bu atıflardan bir tanesi ve artık evrensel bir özellik kazanmış olan geri geldiği zaman anlatacağım yazılı şekliyle concordance concordance sistemi bu sisteme göre dünyanın her tarafında bu sistem uygulanmaktadır. Nedir bu sistem? Şudur. Şimdi concordance denen fihrist Arapça adıyla El-Müo-Cemül-Müfehres el fazil hadith nebevi Concordance'dan Fransızcadır. Tabi bu bu fihristi toplam Sekiz ciltten meydana gelen bu cilt, bu cildi yabancılar ya yani müsteşrikler ve daha sonra da Müslüman aralarında Müslüman, Müslümanın da olduğu alimler ya da ilim adamları tarafından bir anahtar kitap olarak hazırlanmıştır. Şimdi Konkordans bir fihristtir. Yani 9 hadis kitabında yer alan 9 hadis kitabında yer alan rivayetleri anahtar kelimelerle anahtar kelimelerle yerlerine işaret eden bir sistemdir. Ve bu sistem sayesinde siz e, hadis kaynaklarına gittiğiniz zaman basılı olan hadis kaynaklarına gittiğiniz zaman bu referans ya da bu atıf sistemiyle e, rivayetin yerini bulma imkanına sahipsiniz. Şimdi buradan Arapça tam ismini ben söylüyorum siz de dinleyerek yazın. El mucemü'l-fihris li'l-alfaz'il-hadis'in-nebevi. -el Arapça ismi budur. Li'l-alfaz'il-hadis'in-nebevi. -el Concordance de la tradition de la musulmane şeklinde bir Fransızcası vardır onun. Geri geldiği zaman bunu anlatacağım. Yani hem daha ayrıntılı bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Ancak bunu işte geçen arkadaşlarınıza da söyledim. Bu tür hadis bulma ya da hadis tetkik etme usul ve yönteminden bahseden bir video, işte bayramdan sonra bir video hazırlayıp bunu sisteme koyacağız ve siz o videoları bizzat takip etmek suretiyle bu eksik olan bilgilerinizi temin etmiş olacaksınız. Şimdi bu sistem çerçevesinde bakıldığında şimdi toplam dokuz hadis kitabı vardır. Bu dokuz hadis kitabı içerisinde, dokuz hadis kitabı e, itibar sırasına göre sayıyorum. Buhari denildiği zaman El Camius Sahih. Lütfen dikkatli takip edin. Buhari, El Camius Sahih. Müslim tabi ben kısa adıyla söylüyorum. Yani mü, mü, şey müsnifin kısa adını meşhur adını da, e, ifade edenü söylüyorum. El-Camiu's Sahih, Tirmizi El-Cami ya da Sünen. Ebu Davud Sünen, Nesai Sünen, İbn Mace Sünen, Darimi Sünen. Yani birinci söylediğim müellif ismi, ikinci söylediğim kitap ismi. Darimi Sünen İmam Malik ya da Malik bin Enes Muvatta ve en son kitapta Ahmet bin Hanbel el müsnet Burası tamam mı? Buhari meşhur olmaları yönüyle Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Darimi İmam Malik'in Muvatta ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i. Şimdi bunlar içerisinde bunlar içerisinde sekiz kitapın özelliği ayrı bir kitabın özelliği ayrıdır. Yani sekiz kitabın ortak bir noktası vardır. Bir kitabın da sadece o, o, o diğer sekiz kitaptan ayrı bir özelliği vardır. Peki nedir? Şimdi şöyle başlayalım cümleye. Biliyorsunuz hadis sarihinden kısaca şöyle hatırlamaya çalışalım. Hz. Peygamber zamanında başlayan hıfz dönemi yani ezber dönemi gerek Hz. Peygamber zamanında gerek Hz. Peygamber sonrasında da devam ede gelmiştir. Bununla beraber yazı yazı dönemi Hazreti Peygamber zamanında sadece birkaç kişiye mahsus olarak buna izin verilmiş Hazreti Peygamber'in vefatından sonra yavaş yavaş artık insanların okuma yazmasının öğrenmesinden ve yazılanı geliştirmesiyle beraber bir yandan hıfz ezberlemeye devam ediyorlar Hazreti Peygamber'in hadislerini gerek meclislerde gerekse rihle vasıtasıyla ama aynı zamanda yazmaya devam ediyorlardı Ezber ve e, yazıyla beraber Hz. Peygamber'in hadislerinin kaybolması endişesinden dolayı resmi anlamda önceden başlanılmakla beraber gayri resmi olarak bazı kişiler tarafından amatör e, yani ilgiden dolayı başlamakla beraber bazıları e, sadece ilgileri dolayısıyla e, Hz. Peygamber'in hadislerini hem hıfzederek hem yazarak topluyorlardı. Ama hadis peygamberin sünnetinin kaybolma endişesinden dolayı bizzat resmi olarak resmi olarak Ömer bin Abdülaziz Ömer bin Abdülaziz biliyorsunuz İslam tarihinde ikinci Ömer adıyla meşhurdur. Adaletiyle ve hakkaniyetiyle meşhurdur. Ee, onun bütün İslam dünyasının o anki İslam dünyasının bütün bölgelerine gönderdiği bir talimatla Herkes çevresindeki ilim alimlere, alimler vasıtasıyla mevcut olan, mevcut olan, e, hali hazırda mevcut olan rivayetleri toplamasına toplamaları gerektiğini dair bir tamim gönderiyor. Yani Hazreti Peygamber'in hadisleri her bir bölgede teker teker toplanacak. Ne demek bu? Mesela Hazreti Peygamber zamanında işte diyelim e, birkaç sahabeyi, Tutmuş Yemen'e gitmiş, Yemen'de kalmış, Yemen'de tebliğ etmiş ve o şekilde e, naklettiği rivayetler Yemen bölgesinde dağılmış. Kimisi Irak tarafına gitmiş, kimisi işte Medine tarafında, işte Mekke'de var, Medine'de var, e, Horasan bölgesinde var, kimisi Türkistan bölgesinde var vesaire Ve bütün dünyayı gönderiyor. Yani İslam dünyasındaki e, valilere ta, e, tamimle gönderiyor. Ve nihayetinde bir tedvin hareketi yani hadis toplama faaliyeti hareketi başlıyor. Şimdi bu hadis toplama faaliyeti nasıl başlayacak? Elbette biz buna hadis yolculukları adını verdiğimiz ile rehle rehle, el fi talebel ilim ya da el rehle fi talebel hadis adıyla e, yaygınlaşan ve bu konuda da kitap e, işte, risalelerin yazıldığı bir faaliyet başlıyor. Ve bu faaliyet çerçevesinde bir yandan da hadisler toplanmaya, yani tedvin edilmeye başlanıyor. Fakat tedvinden sonra, tedvinden, so yani tedvinden sonra değil, tedvin hali hazırda devam ediyor. Kimisi tedvini yaparken gelişi, gelişi güzel, yani rivayetleri rastgele topluyor, toplamış ve bunu kitaplaştırmıştır. Kimileri de artık belli bir safhadan sonra bu toplanılan, bir araya geçirilen rivayetleri belirli amaç ve maksatlarla Ondan en kolay bir şekilde istifade etmek, onu pratik, onu güncel hayata ya da ameli hayata aktarabilmek için farklı sistemler uygulamaya başlamışlardır. Yani bir tasnif faaliyetine giriliyor. Kimisi, işte bu tasnif faaliyetinin iki ana ekseni var. Birincisi, müsünnet dediğimiz müsünnet türü, tür olarak eserler, Diğeri de musannef türü dediğimiz eserler. Şimdi müsnet ve musannef. Yani genel atı olarak müsnet. Şimdi e, bu müsnet türü eserlerin temel hususiyeti özelliği şudur. Usuldaki ifadesiyle konuşacak olursak aler rical Alerijal sistem. Bu sistem şahıslara göre şahıslara göre rivayetlerin toplanıp bir araya getirilmesi ve o şekilde yazılması anlamındadır. Diyelim mesela benim önümde bin tane hadis var. Bu bin hadisten işte diyelim 500 yüz tanesi Ebu, e, Hazreti Ebu Hureyri'ye ait. Diğeri Hazreti Ebu Bekir'e ait. Diyelim 100 tanesi Ebu Bekir'e aittir. İşte 100 tanesi Ömer'e aittir. İşte 50 tanesi Hazreti Osman'a aittir. İşte 10 tanesi Ebu Said El-Hudri'ye aittir. Şeklinde aittir derken ondan nakledilmiştir. O sahabi vasıtasıyla nakledilmiştir. Bir başka ifadeyle o sahabi ravilerin, Hazreti Peygamber'in e, yani gördükleri, duydukları ifade ve beyanları o şekilde mevcuttur. Şimdi ben eğer e, şu şekilde yaparsam, işte Ebu Hureyden gelen, işte diyelim Ebu Hureyden gelen rivayetler deyip Alt alta onları sıralarsam, işte Hz. Ebu Bökür'den gelenleri, Ömer, Osman vesaire'den gelenleri alt alta sıraladığım zaman, işte bunun adı, müsned türü bir çalışma olmuş oluyor. Yani sizin anlayacağınız, sahabi ravilerin, isminin yazılıp, altına o sahabi raviden gelen e, rivayetlerin, herhangi bir, yani Belli bir maksat gözetmeksizin konu tasnifine gerek duymaksızın alt alta e, rivayetleri koymasına <gülüyor> koyma şekline biz Alerical Tasnif Sistemi adını veriyoruz. Ki bunların genel adı da müsnettir. Mesela Ahmet bin Hanbelin işte bu türlü eserlerin hemen hemen hepsi bu adla anılır. Sahabi isimlerine göre. Rivayetlerin alt alta sıralandığı, bir araya getirildiği eserlere genel adıyla müsnet türü eserler denilir ve bunların isimleri de müsnettir. El müsnet diye geçer. Mesela müsnedü Ebi Hureyre, müsnedü Ebi Bekir ya da işte müsnedü falan filanın şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla mesela Ahmet bin Hanbel'in e, kütüb tisa içerisinde tekrar söylüyorum 9 hadis kitabı içerisinde Sadece Ahmet bin Hambel'in müsnedi, sadece Ahmet bin Hambel'in müsnedi e, alelrijel sisteme sahiptir. Yani o konulara göre ayrılmamıştır. Şimdi işte biz buna müsned türü eser diyoruz. Müsned türü eserin dışında da bir de musannef türü, yani alel epwap. alel-ebvab-türeses. Yani bir rivayetlerin konularına göre içerdiği, biraz önce bahsettim. Mesela bir hadis var. Bu hadisin içerisinde birden fazla konu yer almaktadır. Dolayısıyla konularına göre tasnif edilmiş bir sistemdir bu. Şimdi o sistem içerisinde farklı uygulamalar var. Bizim aklımıza ilk gelen şey bir hadis ya alel-rical sisteme sahip kitaplar içerisinde yer almaktadır. Ya da alel ebhab dediğimiz konulara göre tasvip edilmiş hadis kitapları içerisinde yer almaktadır. Şimdi bir kere bunu bilmemiz lazım. Başlangıçta bunun bilinmesi lazım. Çünkü ona göre e, sistemin kendi içerisinde bir işleyişi mevcuttur. Daha sonra şimdi burası anlaşıldı değil mi? Şimdi genelden özele doğru gidiyorum. İşte alel ebhab sisteme göre tasvip edilmiş Hadis kitaplarının, hadis külliyatının genel adı, bakınız genel adı, özel adlardan bahsetmiyorum, genel adı musannef türü eserlerdir. Tür olarak. Şimdi bunlar da daha sonra kendi içerisinde gruplara ayrılır. Kendi içerisinde gruplara ayrılır. Şimdi 9 hadis kitabı içerisinde Ahmet bin Hanbel'in müsnedi Ale Rical sisteme sahiptir. Yani mesela siz Ahmet bin Hanber'in bir açtığınız zaman konulara göre bir hadisi tasdif edildiğini bulamazsınız. Niye göre? Sahabi ravilerin isimlerine göre. Yani Ebu Hureyri açarsınız onun isminin altında rivayetler alt alta sıralanmıştır. 50 hadis, 100 hadis, 1000 hadis de işte bir başkasına bakarsınız farklı şekilde de sıralanmıştır. Dolayısıyla oradan sadece bu şekilde istifade edersiniz. Kütüb-i içerisinde geriye kalan Sekiz hadis kitabı, yani Kütüb-i Semani dediğimiz Sekiz hadis kitabı, musannef türü eserdir. Hepsi Sekiz hadis kitabı, musannef türü eserdir. Şimdi, Buhari-i Müslim ismin söylüyorum, buhari Müslim Ebu Davut İmizine sahip-i Darimi ve İmam Malik'in muvatta, musannef türü eserlerdendir. Dolayısıyla, şimdi, önce dokuz Hadis kitabını kendi içerisinde kategorize ettiğimiz zaman bir tanesi müsnet, geriye kalan musannef türü eserlerdir diye bir kafamıza canlanması lazım. Şimdi bunlar içerisinde bunlar içerisinde musannef türü eserler de kendi içerisinde bir takım gruplara ayrılırlar. Bunların şimdi birincisi özel genel attı şimdi bu alt kademesinde de özel isimler var. Birincisi musannef. Yani aynı zamanda türün adıdır. İkincisi cami. Üçüncüsü de en fazla yargın olmalarından dolayı söylüyorum ben. Sünenlerdir. Dolayısıyla musannef cami ve sünenlerdir. Şimdi musannef türü eser, şey, musannef ismiyle, musannef adıyla anılan eserler çün muhtevası cami türü eserlerin cami ismiyle alınan eserlerin muhtevası ve sünen e, türü eserlerin muhtevası da birbirlerinden tasnif sistem açısından farklılık arz eder. Şimdi musannef türü eserlerde musannef türü eserlerde hem merfu hem mevkuf hem mektu maktu haberlere rastlarsınız. Yani Merfu haber vardır. Mevkuf haber vardır. Ve maktu haber vardır. Yani Hazreti Peygamber'den gelen rivayetler vardır. Sahabenin sözleri uygulamaları vardır. Tabinin fetvaları ve sözleri ve uygulamalarını bulabilirsiniz. Ve e, daim yerinde ise hemen hemen bütün konular ihtiva ederler. Her konuyu ihtiva ederler. Yani iman konusunda tutunuz da e, iman meselesi ahkam meselesi, fiten, melahi vesaire hem deyim yerindeyse beşikten mezara kadar bir başka ifadeyle ana karnından ta kıyamet e, ve cennet ve cehenneme meselesine varıncaya kadar bu konularla alakalı rivayetleri bulabilirsiniz. Cami tür eserler 8 ana başlıkta oluşur. Yani 8 temel itibariyle 8 e, üst başlıktan oluşur. İmandan sunuza yine dediğim gibi ta varıncaya kadar kıyamet sahnelerine vesaire e, cenaze Cehennem meselesine varıncaya kadar bütün konular itibarıyla musannaf türü eserler ile musannaf eserler ile cami eserler arasındaki fark şudur. Camiler ağırlık noktası yani yoğunluklu olarak merfu haberlerden oluşur. Yani Hazreti Peygamber'in hadislerini camilerde en fazla oralarda görürsünüz. Musannef türü eserlerde ise sadece merfu değil, merfuh ve maktuh haberlerde görebilirsiniz. Çünkü caminin amacı Hz. Peygamber'e izafe edilen diyelim sekiz ana konuyu ihtiva eden, sekiz ana, temel üst başlığı ihtiva eden konulara dair rivayetleri sahih olmaları kaydıyla, sahih, tabi sahih olmaları kaydıyla bir kitapta toplamaktır. Yani cami ile musannef arasındaki temel e, farklılık buradadır. Musannefte merfuya ilaveten eden maktu ve haberleri vardır. Camilerde yoğunluklu olarak ağırlıklı olarak merfu haberlerden teşekkür eder. Geriye kalan sünenlerde ise sünenler zaten e, bir başka adı ahkam dediğimiz rivayetleri yani ahkama dair rivayetleri bünyesinde barındırır. Yani taharetten vasiyete kadar fıkhi konuları Fıkhi konuları ihtiva ederler. Sünen tür eserler. Dolayısıyla sünen tür eserlerde yine e, yoğunluklu olarak Hazreti Peygamber'e izafe edilen ahkama dair hükümlere dair rivayetleri görebilirsiniz. Şimdi burası anlaşılmıştır umarım. Şimdi buradan hareket ederek peki Musannef, cami ve e, sünen eserler i̇şte bunların kimisi e, isim itibariyle, kimisi muhteva itibariyle bazen isimle ismine müsemme birbirine uygun olabiliyor. Ama zaman zaman da uygun olmayan e, şeyler de vardır. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında Kütüb-i geri döndüm. Bunlardan hangisi hangi türe dahildir diye soracak olursak, Musannef adıyla, Musannef adıyla, kütüb Semani içerisinde bir eser adı yoktur. Bir eser yoktur. Dolayısıyla geri Cami ve Sünen var, bir de Muvatta adıyla olanlar var. Muvatta biraz daha e, Cami ve Sünenlerden farklıdır ve daha ziyade, yani sadece merfu değil, aynı zamanda mevkuf ve maktu haberlerde ihtiva eder. Kısmen musannef türü diyebiliriz. Ama tam özelliği yansıtmaz. Dolayısıyla ağırlıklı olarak işte e, sünen ağırlıklıdır. Ve cami türü eserler e, işte üç tanesi bir bir şeye göre e, nasıl ifade edeyim? Şöyle ifade edeyim de. Çünkü Tirmizi'nin eseri hem cami özelliği hem de sünnün özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla da bunu kimisi der ki hayır Tirmizi'nin kitabı cami. Ya bir başkası da cami özelliğini taşımaz, sünnün özelliğini taşır derler. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında Buhari ve Müslim'in ve bir görüşe göre Tirmizi'nin kitabının adı camidir. Ama Buhari ve Müslim'in kitabın adı kesin el-Cami'u's Sahih adıyla. Herkesin ismi budur. Tirmizi'nin kitabının adı Cami, bir başka görüşe göre de Sünen'dir. Bazı kitaplarda mesela bazı e, matbu eserlerde ya da bazı kaynaklarda isim olarak Sünenü Tirmizi diye görebilirsiniz. Kimilerinde de Cami'u Tirmizi yani Sünenü Tirmizi ya da Cami'u Tirmizi diye şeklinde görürseniz böyle bir isim görürseniz ikisinin ayrı ayrı kitap değil, ikisinin aynı kitap olduğunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Şimdi bunun dışında Ebu Davud, nesra i̇bn Mace Darimi'nin kitapları da sünenlerden oluşmaktadır. Şimdi peki bu musannef türü genel adıyla musannef türü eserlerde dedi ki konularına göre. Şimdi adı üstünde konularına göre denildiği zaman ne anlaşılması gerekir? Bir konu. Ama ana tema şudur. Bu tür eserlerde kitap, Devamında, evet. Buradaki kitaptan maksat bölümdür. Yani Türkçe olarak ifade edecek olursak bölüm. Mesela Kitabı Tahare bölümü, Kitabı Tahare bölümü derken, Kitabı Tahare denildi zaman temizlik bölümü. Kitabı Sala. Namaz bölümü, Kitabul Kıyame, Kıyamet bölümü, Kitabul Fiten, Fiten bölümü adıyla anılır. Yani o şekilde bir üst başlık olarak düşünün ve o üst başlığın altındaki yer alan e, bir, bir başka sistem mekanizma devreye girmektedir. O mekanizmanın adı da Bap'tır. Hemen devamında Bap gelmesi lazım. Yani konu başlığı alt konular gelecek. Neye uygun? Belime uygun olan ba konu başlıkları gelecek. Ki biz buna bab başlığı da bablar diyoruz. Ve o baba uygun olarak da, müellif ya da musannef, o baba uygun olarak da e devamında hadis ya da rivayet sikreder. Rivayet adını, rivayeti geniş anlamda kullanıyorum ki, içerisinde mevkuf ya da maktuh haber de e yer alsın diye. Dolayısıyla, Bölüm, bab ve hadisten oluşan bir sisteme sahiptir. Ee, bazı yerlerde e, bab kelimesi yerine şuna da rastlayabilirsiniz. Yaygın e, çok fazla yaygın olmamakla beraber bilmenize fayda var. Mesela terceme kelimesi. Terceme özür dilerim. Terceme. Terceme kelimesi karşılığı babtır. Yani Bap başlığı diyebilirsiniz. Konu başlığı. Biliyorsunuz tercüme kelimesi aynı zamanda e, teracim denediği zaman e, biyografi anlamına da gelmektedir. Bir de bir dilden bir başka dile aktarmak anlamına gelir ki terceme iki anlama geliyor. Hadis literatürünün, hadis ilminde biri bap başlığı anlamında gelebilir ya da e, biyografi anlamında yani bir kişinin hayatıyla alakalı bir durumdan bahseden bir ifadedir. Bundan dolayı şimdi tekrar geri dönecek olursak kitap yani bölüm, bab ve konu ve hadisten oluşmaktadır. Sistem bu. Şimdi buraya kadar umarım genel hatları anlaşılmıştır. İşte buradan hareket ederek, buradan hareket ederek şimdi tekrar dipnotumuza dönüyoruz. Şimdi bu hali şimdi genellikle Biraz önce bir şey söyledim. Sıralama itibarıyla sıralama itibarıyla önce müellif ismi yazılır. Yani yazar ismi yazılır. Atıf yapılırken önce yazar ismi ardından o kitabın o müellifin kitabın yazdığı kitabın adı daha sonra eğer tek cizse, sadece sayfa yazılır. Yok birden fazla cilt ise cilt numarası ve sayfa numarası e, atıf olarak gösterilir <gülüyor> fakat konkordan sisteminde konkordan sisteminde baktığımız zaman şimdi Buhari deyince artık meşhur olması hasebiyle tekrar e, kitabın adı zikredilmeye gerek görülmez yani Buhari birgül işte El Camius sahih demeye artık El Camius sahih demeye gerek yoktur Buhari deyince anlaşılan nedir El Camius sahihtir çünkü elbette Buhari'nin birden fazla kitabı vardır ama hiç kimse Buhari denilince, işte Buhari'de bu hadis yer almaktadır denildiği zaman artık meşhur olmuştur. Ee, ismi kitabın önüne geçmiştir deyim yerinde ise. Buhari diye an artık kitap ismine gerek yoktur. Dolayısıyla de Hakeza, Ebu Davud, Tirmizi'ne sahip limace. Yani bütün bu isimlerin hepsi kitapların önüne geçmiştir ve yaygın olmuştur. Dolayısıyla burada Buhari dedik. Buhari deyince anlaşılması gereken El Camius Sahih. Sadece kısa adını söylüyorum ki kısa adı sadece o değildir. El Camius Sahihul Muhtasar diye başlaya devam eder. Buradaki ilim işte biraz önce bahsetmiş olduğum bölüm adıdır. Yani kitap adıdır. Yani biraz sonra Buhari'yi okumaya ya da Buhari'yi da Müslüm'de okumaya başlayınca göreceksiniz. Bölüm adı. Gelelim buradaki numara. Buradaki numaralar Kütüb-i Semani içerisinde Buradaki numaralar Kütüb-i Semani içerisinde Bakıldığı zaman yani 8 hadis kitabı tekrar sayıyorum Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Davud Yani şöyle olarak saydım Karışık saydım e, Darimi ve İmam Malik'in muvattanından oluşan 8 hadis kitabı içerisinde Buradaki numaralar Yani bölümden sonra Bölüm isminden sonra Yazılan numaralardan Müslim ve Vatta'da Vatta için diğerleri Bab numarası yani bunun anlamı şu siz Buhari Buhan el Cami Sahih'ini alıyorsunuz ilim kitabını buluyorsunuz ilim bölümünü buluyorsunuz ve o ilim bölümünde her bir babın altına yana iki bölümün altında yer alan babın yanına numaralar konulmuştur. Yani bir numaralı bab, iki numaralı bab, üç numaralı bab, dört, beş, altı, yedi, sekiz diye devam eder. Gider. Dolayısıyla buradaki numaralar kimine göre hadis numarası, kimine göre de bab numarası olarak geçer. Şimdi sadece İmam müslimin el camiyus Sahihindeki numaralar ile ve muvattaada gösterilen numaralar hadis numarasıdır. Diğerleri ise yani Buhari, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, bunlar sadece bab numarasından oluşur. Şimdi buradan hareketle Buhari, kitab İlim, 33 numaralı bab altında bu hadis yani yukarıda zikredilen hadis yer almaktadır. Rikak bölümünde çünkü yine aynı aynı devam ediyor. Yani bu aynı zamanda şunu gösterir. Buhari bu hadisi yukarıda zikrettiği kısmen zikredilen bu hadisi Kitabül ilimde ve aynı zamanda Rikak dediğimiz bir başka bölümde 51 nolu 51 nolu o bab numarasının altında yer aldığını görüyoruz. Evet. Buraya kadar anlaşıldı mı? Şimdi Dolayısıyla şimdi dipnotlara bakarken bu şekilde ilgili dipnotun ya da son not ya da diyelim parantez içerisinde bu tür atıflar yapıldığı zaman bu atıfların içeriğine bakıp ona göre metinleri bu tür metinleri okumamız gerekiyor. Evet daha sonraki usul itibariyle bakıldığı zaman Ilgili, hadiste, e, i̇lgili hadisin yani yukarıda verilen metnin bir açıklaması yapılıyor. Bu açıklama genellikle ilgili hadisin yani yukarıda zikredilen hadisin hadisi anlam yönünden destekleyen başka hadisler varsa o hadislerden de e, istişat dediğimiz bir metot, bir yöntemle ne yapmış olunuyor? E, o rivayeti destekleyen bir başka rivayet ya da rivayetleri e, zikretmek suretiyle biraz hadisin anlamını daha bir e, bir şekilde genişletmiş oluyorsunuz. Burada da yukarıdaki rivayeti destekleyen bir başka hadis e, aşağıda yer almaktadır. Ama ondan önce e, kısaca hadisin kendisinde geçen hadis kavramının e, nasıl ve ne şekilde ifade edildiğini burada e, kısmen de olsa e, işaret edilmiş oluyor. Kıyamet gününde Resul-i Ekrem'in ilgi ve şefaatine kimin nail olacağını cevap veren bu hadis metni içinde bakınız metni içinde hadis kelimesi geçtiğinden geçtiğinden dolayı burada zikredilerek hadisin mahiyeti hakkında bilgi verilmesi uygun görülmüştür. Şüphesiz içinde hadis lafzı geçen başka hadisler de mevcuttur. Onlardan birisi şudur. Ebu Said bu sefer de Ebu Said el-Hudri'den naklen Rivayet edildiğine göre bir kadın Resulullah'a gelerek ''Ya Resulallah senin hadisini erkekler alıp götürmekte ve ondan sadece onlar faydalanmaktadırlar. Bize de bir gün ayır. O gün sana gelelim de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretirsin.'' dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ''Şu gün toplanın.'' buyurdu. Bunun üzerine kadınlar toplandılar. Resulullah onların yanına gelerek Allah'ın kendisini öğrettiklerinden onlara bir şeyler öğretti şeklinde Ebu Said el-Hudri'den gelen ama içerisinde hadis kelimesinin yer aldığı ama nasıl bir hadis? Islahi anlamda yani söz anlamında Hazreti Peygamber'e izah edilen söz anlamında bir başka rivayeti, bir başka rivayet örnek olarak burada gösterilmiştir. Alışkanlık haline getirmek amacıyla hemen iki nolatik nota gözümüzü kaydırdığımız zaman yine ilgili rivayetin yani Ebu Said el-Hudri'den nakledilen rivayetin e, kitab kitabül ilimde ilim bölümünde 34 numaralı babın altında o babın altında zikredildiğini. Bir başka bölüm daha var. İhtisam bölümü. İhtisam bil kitap ve sünne diye geçen bir bölüm vardır. E, bu bölümde 9 numaralı babın altında zikredildiğini görüyoruz. Burada Müslim Şimdi Müslim'in El Câmiyû sayısını eserine referans veriyor, şu şey atıfta bulunuyor. Bir dediği Kitâbûl bir yani iyilik bölümü ve iyilik bölümünde e, 152 nolu hadis diyorum, bab demiyorum. Biraz önce belirttim Müslim ve İmam Malik'in Nuvât geçen numaralar için e, bunun anlamı hadis numarasıdır. Burada Ahmet bin Hanbel, Ahmet bin Hanbel deyince e, mutlaka müstakillen bu ifade kullanıldığı zaman buradan anlaşılması gereken yine El Müsnet adlı eserine işaret etmektedir. Bu roman rakamı ile ikinci cilt 246. sayfayı gösteriyor. Yani buradaki numaralar sayfa numarasıdır. Cilt ve sayfa numarasından ibaret. Niye? Çünkü sisteminde zaten konu yok. Yani bab olmadığı için bab olmadığı için e, burada e, bab numarasından bahsedemeyiz. Hadisleri alt alta sıralandığı için genel itibariyle buradaki sisteme göre nedir? O sayfanın içerisinde yer almaktadır. Yani Ahmet bin Hamber'in El Müsnedi'nin ikinci cildinin 246. sayfasında ve üçüncü cildinin 34. sayfasında bu rivayet senediyle beraber, bakınız özellikle altını çizmek gerekiyor senediyle beraber zikredilmektedir ki bu da zaten senetsiz olmaz ve bunun üzerine daha sonra tekrar ana metne dönüyoruz hadis lügatte söz ve hadisin açıklaması ile ilgili olarak işte hadisin hangi anlama geldiğini vesaire dair kısa bilgiler veriliyor Kısa kısa açıklamalar yapıldıktan sonra işte hikmetli söz müminin yitik e, daha layıktır hadisi. Rasul-i Ekrem'in bir ifadesidir. Şimdi 3 ne oldukça bakıyoruz. Hemen e, bu işi biraz daha pratik hale getirme açısından. Tirmizi'nin ilim bölümünde 19 numaralı babın altında yer alır. İbn-i Mace'de kitab zühte, yani züht bölümünde 15 numaralı babın altında bu hadis zikrediliyor. Evet şimdi hadisin tarifi yapılırken hadisin hem Hazreti Peygamber'e izafe edilen söz, hem fiil, hem uygulaması olduğu ama bununla beraber Hazreti Peygamber'in fiziki, de fizyolojik dediğimiz o fiziki yapısıyla alakalı durumdan da bahsedilmesi gerektiğini söylüyor. Enes bin Malik'in Resulullah sima olarak insanların en güzeli yaratılış bakımından en mükemmel, en mütenasibi idi. O ne çok uzun ne de kısaydı. Şeklindeki ifadesi Hz. Peygamber'in yaratılışıyla alakalı bir misaldir. Yani bunun sünnetle bir alakası yoktur esasında. Sadece yaratılışı ama Hz. Peygamber'e izafe edilen bir rivayettir. Hazreti Peygamber'e tasvir eden bir rivayettir. Fizyolojik anlamda ve onun yaratılışıyla alakalı bir husustur. Cereb'in Abdullah el-Beceli'nin şu tespiti de onun ahlakına dair bir misal teşkil etmektedir. Müslüman olduğumdan beri Resulullah beni hep yanına kabul etti ve beni gördüğünde de mutlaka gülümseydi. Şeklinde rivayet. Şimdi 4 numaralı dipnot ile 5 numaralı dipnota bakalım. Alışkanlık haline getirmemiz lazım dediğim gibi Buhari menakıp 23 artık bu anlaşılıyor. Menakıb bölümü Müslim Fazail 113 Fazail bölümünün 113. hadisi. Buhari 5 5 okuyorum. Buhari Edep kitabı Edebin 68 numaralı bab başlığının altında yer alıyor. Müslim Fazailu Sahabe bölümünde 134 numaralı rivayet. Bu hadisler mevkuf mu oluyor? Bakınız, Ufak bir şekilde ipucunu kaçırırsanız orada sıkıntı olur. Dedim ki Metin metin eğer Hazreti Peygamberden bahsediyor ise ister Hazreti Peygamberin ismi olsun is şey, e sözü olsun isterse fiili olsun isterse takriri olsun isterse Hazreti Peygamberin yani Hazreti Peygamberin bahsinin ki herhalde boşu boşuna Hazreti Peygamberin bahsinin geçmez ya bir fiilinden ya sözünden ya da onayından ya da bir eda, edasından bahseder boyundan posundan şeklinden, şemailinden bahseder ya da ahlakından bahseder kısacası Hazreti Peygamber'e izafe edilen her ne var ise her ne var ise o mervu rivayettir. Şimdi. Çünkü e, maalesef insanların kafasında Hazreti Peygamber şöyle buyurdu, şöyle yaptığı ifadesi olmadığı zaman gerisi tamamen mevkuf olarak addediliyor. Tabi bu işin biraz daha ayrıntıları var ama ona, ona şu anda girmeye gerek yok. Evet, hadis denildiğinde bilhassa Türk dili ve edebiyatında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sözleri anlaşılır. Kelimenin çoğulu ehadistir. Hadis ilmini meşgul olan kimselere muhaddis ya da hadisçi ya da hadisi hadis alimi, ehli hadis ehli eser gibi atlar verilir. Hadis ilminin konusu Hazreti Peygamber'dir. Teknik tabirle bu, ravi ile mervi, yani ravi hadisi rivayet eden Mesela Ebu Hureyre ravi'dir. Mervi ise rivayet edilen hadisidir İşte Annebiyy Hureyre'te ennehu qal ya Resulallah diye başlıyor ya ve devamında da Hazreti Peygamber ifadesi buyurduğu Mervi anlamına geliyor. Yani Mervi denince anlaşılması gereken o. Muhaddis Tirmizi bakın burada Muhaddis Tirmizi ki vefat tarihi önemli. Aklınızda olsun şu anda karşımda kim var? İşte diyelim mesela Bilge Erbaş, Hülya Türk, Meryem Alemdar diye okuyorum ve farklı isimler okumaya devam ediyorum. Adınız Hülya, adınız Bilge, adınız Meryem nasıl biliyor iseniz, Kütübet İsa ve belli başta sahabilerin, sahabilerin ölüm tarihlerini de adınız gibi bilmeniz gerekecek. Önemli İslam alimlerinin Vefat tarihlerini, ölüm tarihlerini bilmeniz gerekecek. Bunun anlamışıdır. şudur. Siz e, bir zaman dilimini kendi içerisinde gruplara ayırıp zihnen, zihin dünyanızda e, belli bir zaman dilimi çerçevesinde olayları ya da bir takım bilgileri o zaman dilimini yerleştirmediğiniz zaman o bilgiler havada uçuşur. Ha bunu sağlam bir şekilde yani taşları yerine yerleştirmenin tek bir hedefi vardır. Bu da ancak e, neyle olur bir yolu vardır. O da ancak tarih bilmekle söz konusudur. O tarihte bu ister kitap adı olsun yani ister kitap olsun ya da kitabın müellifi olsun. İsterse sahabi ismi olsun ki önemli bir sahabi bir olaydan bahsediyorsa o sahabi ismi olsun. Muhakkak vefat tarihleri bilmeniz gerekiyor. Bu vefat tarihleri o kadar önemli bir önemli bir aygıttır ki bu aygıt sayesinde bu aygıt sayesinde sizler bilgileri deyim yerinde ise taşı gediğini koyuyorsunuz. Aksi takdirde bilgiler havada uçuşur. Hangi zaman dilimine aittir? Ee, ne zaman ve ne şekilde söylenmiştir sorusunun hiçbir zaman soramazsınız. Halbuki Bilgiyi tam ve yerinde tespit edebilmek için bu uygulamayı bir kere bu yöntemi daha doğrusu kronolojik dediğimiz tarihi sıraya dikkat alma yöntemini daima kendinize bir prensip, kendinize bir ölçüt olarak almanız gerekir. <gülüyor> Şimdi Tirmizi'nin vefat tarihi hicri ki bizim en fazla kullandığımız hicridir. Miladi Klasik kaynaklarımızdan miladi tarih çok fazla geçmediği için çok fazla da hiç geçmiyor. Olmaz zaten beklenmez. Ama e, belirli zaman tarihleriyle kıyaslama açısından e, öğrenmek isteyen de öğrenebilir. Ama bizim için önemli olan burada hicri tarihlerin öğrenmiş olması. Bakıyoruz hicri 279. Birincisi hicri tem e, temsil eder ikincisi de miladi. Yani bu demektir ki hicri 3. asır. Hicri 3. asır müellifi ya da musannefi Sünen Taksim Camii biraz önce dedim ki bir görüşe göre Sünen bir görüşe göre Camii dolayısıyla her iki isimle de alınabilir adlı kitabını tasnip edip Hicaz Irak ve Horasan ulemasına onu arz ettiğini onların da bunu kabul ve tasvip ettiklerini belirtikten sonra şöyle der kimin evinde bu kitap var ise sanki onun evinde konuşan bir peygamber vardır Derken bir bilgi hazinesi ve feyiz kaynağı olarak hadis kitabiyatına burgu yaptığı görülür. Öte yandan Hucetül İslam. Bu bir lakab, künye. Lakabı verilen Gazali. Gazali'de vefat tarihi, ölüm tarihi 505'tir. Yani Hicri 6. asır. Bu da Hicri 3. asırda. Demiş ki nübüvvetin manasını anlayıp Kur'an'ı ve hadisleri çok müteala ettiği zaman Artık sende Allah Resulü'nün en üstü mübet derecesinde olduğuna dair bir zaruri bilgi hasıl olur. Tespitinde bulunur. İlgili dipnota bakıyoruz. Buhari, e, Zehebi Teskiratül Hufaz. Şimdi bu tabakat kitabıdır. Yani biyografi kitabıdır. Zehebi önemli Türk alimlerinden bir tanesi. Iraklı Türkmenlerdendir. Öyle söyleyeyim. Kendi ifadesiyle onu belirtiyor. Ve en önemli hadis alimlerden bir tanesidir ee, oldukça geniş külliyatı vardır bütün bunların hepsini göreceksiniz 7 işte biraz önce bahsettik Gazali'nin Elmun Kızminat Dalal isimli eseri vardır o da sayfa 151'de bu ifadeye geçiyormuş şimdi burada bir şey e, size hatırlatmam gerekiyor tabi belki kendi kendinize şunu diyorsunuz hocam hiç durmadan bir şey bir şey diye diye o bir şeyler gittiği çoğalıyor e tabi şeyler damlaya damlaya eşya haline geliyor. Şimdi burada Hicaz, Irak, Horasan. Mesela Horasan bölgesi neresi? Zaman zaman bu türlü bilgileri okurken dedim ya, eğer zaman dilimini kendi zihin dünyanızda belli bir yere e, yerleştirme, yani zamanı bir dilime ayırmazsanız mesela Hicri 1. asır, 2. asır 3. asır diye ayırmazsanız e, ve ayırmadığınız zamanda bilgileri o zaman diliminin haricinde Belli bir yere oturtmazsanız bilgiler havada uçuşur. Yani kim neyi, ne zaman, nasıl ve ne şekilde söylediği, hangi şartlarda söylediğini dair bilgiyi e, sağlıklı bir şekilde kafanıza yer etmez. Düşüncenize yer etmez. Aynı şekilde yer ya da mekan olarak e, İslam dünyasının coğrafi bölgeleriyle ilgili olarak e, ortaya konulan isimlerle ilgili bir bilginiz ya da bir somut en azından görsel olarak da bir bilgiye sahip değilseniz elbette o da bir şekilde havada uçuşur. Mesela Horasan bölgesi neresi? Mesela Merv geçecek. Ya da Buhara bölgesi geçecek. Ya da Semerkant bölgesi geçecek. Yani, Tabi klasik kaynaklarda buna benzer bütün mesela Tirmiz bölgesi var. Tirmizli. Şimdi eğer bu konuyla ilgili bir bilginiz yok ise elbette dünya haritası üzerinde ya da o coğrafyada hep kafanızda Mekke medine ya da yakın civarı algısı vardır ister istemez. Halbuki öyle değil. İslam dünyası diyoruz. Hadislerin merkezleri bir merkez değil. Birden fazla e, merkezler vardır. Ha bunun için ben geçen B şubesindeki bir arkadaşınıza e, bir hadis atlası gönderdim e-mail'de. Ve onu Facebook sayfasında e, paylaşmasını söylemiştim. Haberdar mısınız? Muhakemesin grubunuz vardır. Tamam. Onu alıyorsunuz şöyle güzelce orada geçen yer isimlerini. Aynı zamanda orada ne vardı? Kütübesi de imamlar, Kütübesi de imamlarının rihlesi dediğimiz rihlesi orada teker teker gösteriliyor. Orada geçen yer isimlerine bakın. Mesela işte okuyacağız. Şimdi Buhari, mesela Buhara, neresi? Müslümin el-Khorasani mesela Khorasan bölgesi Çirmiz bölgesi mesela Darin bölgesi bütün bunlara baktığımız zaman acaba neresi? Mesela Nesa bu kent neresi? tabi şunu da açça ifade edeyim. İmam Malik'in dışında İmam Malik'in dışında Kütüb-i Tissa kütüb Semani demiyorum kütüb Semani özellikle sadece musannef türü eserlere ait bir genel bir at olarak kullanıldığı için İmam Malik dışındaki bütün hadis imamları 9 hadis kitabı içerisinde yani Kütüb-i Tisa içerisinde İmam Malik hariç hepsinin çıkış yeri menbaı, kaynağı Orta Asya'dır. Yani Türkistan bölgesinden çıkmışlardır hepsi. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, o Türkistan bölgesi sadece belli bir bölge değil. O Türkistan bölgesi olarak adlandırılıyor. maviray Nehir ve Horasan bölgesi olarak geçer. Nesayi, i̇bn mesela Kazim bölgesindedir. Darim işte o yine Buhara ya yakın olan bir yerdedir. Ee, İmam Malik zaten Medine'li. Medine'de doğmuş, Medine'de büyümüş, hep Medine'de vefat etmiştir. Hiç, yani hadis uleması içerisinde rihle yapmayan tek bir alim vardır. O da İmam Malik'tir. O da Medine dışına ihtiya çıkma ihtiyacını hissetmediği için olsa gerek. Ahmet bin Hanbel, e, büyük babası, e, Merv'den, yani şimdiki Türkmenistan'ın ısımlar içerisinde yer alan, e, adı Meryol olarak geçen işte meşhur Merv e, bölgesinden e, daha sonra Bağdat'a gelmişlerdir. Yani dirayet açısından vesaire bakıldığı zaman, Geliş yolları mesela hep e, o Orta Asya bölgesinde yani Türkistan bölgesinde gelmişlerdir. Dolayısıyla şimdi e, hadis külliyatı içerisinde ya da bu tür metinleri okurken e, benim e, paylaşmasını paylaşılmasını istediğim o hadis atlasını şöyle bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Muhakkak o e, onu şöyle baştan sona bir gözden geçirin. Evet, Hatib el Bağdadi. Yine en önemli hadis e, müelliflerinden bir tanesidir. Vefat tarihi Hiri 463, yani Hicri beşinci asır alimlerinden. Hatib Bağdadi, hatırlaymanız var mı? Ya tabi hadis usulü kitaplarına ait ilk dönem gerek usul gerek tarihle ile ilgili olarak en önemli hadis alimlerinden bir tanesidir. Gerekli rehle konusunda gerekse usule dair oldukça önemli bilgilere sahiptir. el Bağdadi'nin mesela Tarih-u Bağdat diye bir kitabı vardır. Tarihi Bağdat isimli kitap Bağdat bölgesinden gelip geçen kim ne varsa ilim adına, kim ne yapmışsa ne gibi katkıda bulunmuşsa onlardan teker teker bahseden büyük bir geniş bir külliyattır. Bir biyografi kitabıdır. Er-Rihle fi talebel hadis adıyla oldukça önemli bir eseri vardır. Vesaire. Bu Hatibel Bağdadi hadis ilminin sahası hakkında şu bilgileri verir. Hadis usulü tevhid vaat yani bunu şunun için okuyorum. Klasik dönemde itibaren hadis ilminin e, vukufiyetini sağlama noktasına en azından sizin açınızdan bilmeniz açısından e, ne kadar önemli olduğunu belirtmek için bunu aktarmaya çalışıyorum vaat ve sıfatullah, sıfatullah cennet ve cehennem tavsifi ehli cennet için hazırlanan mükafat ve cen, cen, cehennem için verilecek ceza Allah'ın yerlerde ve göklerde yarattığı ilginç varlıklar melekler aleminin sıfat ve mahiyeti hakkındaki bilgiler ihtiva idir hadise peygamberlerin kıssaları yani deyim yerinde ise her türlü konuyu burada bulabilirsiniz Kur'an tefsirinden geçmiş ümmetlere dair bir takım bilgiler vesaire. Şimdi genel anlamıyla söylüyorum. Yani ma uzife ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem olarak ifade edilen hadis içerisinde hemen hemen her konuyu her konuya rastlarsınız. Dolayısıyla bu ilmin usulünü ve erkanını kendi kaydı ve kuralları çerçevesinde iyice anlayıp ona göre rivayet kitaplarında hadis kitaplarında, tefsir kaynaklarında, kelam kitaplarında ki kelamda çok fazla geçmez çünkü ikinci sırada yer alır. İster istemez. Yani yapısı gereği. Fıkıh kitaplarında bütün bunların hepsini görebilirsiniz. Ve onlara göre değerlendirmek gerekiyor. Yani hadis ilminin kayda ve kuralları çerçevesinde değerlendirmediğiniz takdirde tespit açısından yani rivayetin sahih bir şekilde doğru bir şekilde tespitini yapmak için bu kural ve kaydeleri en azından bilmek gerekiyor. Bu bilinmediği da haliyle başka sorunlar, başka durumlar ortaya çıkacaktır. Evet şimdi ben sadece bir metni, bir metin üzerinde nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğine dair dipnot, hem dipnot bilgisi, hem tarih bilgisi, hem bu çerçevede usul bilgisinin elbette gerekli olduğunu bizzat gözlerinizle görmeniz açısından bir örnekleme yoluyla göstermiş oldum. Bundan sonraki derslerde e, Türkçe olan kısımlardan yani hemen bütün Türkçeleri yerine okumak yerine yani birlikte okumak zaman zaman okuyup vurgulanması gereken bir takım şeyleri vurgulamaya çalışacağız ama bununla beraber o, o Türkçe kısımları yani birinci kısım ya da Türkçe kısımları siz okuyacaksınız genellikle bir hadis yani hadis metni Genelde iki hafta içerisinde ancak değerlendirilebilecek. Yani okuyacağımız ikinci kısım mesela iki hafta içerisinde bitebilecek. Bu çerçevede tabii şu birinci hafta hep mukaddime tarzında geçtiği için ister istemez o mukaddimenin muhakkak yapılması lazımdı. İşte biraz önce vermiş olduğum tasnif sistemi, hadis külliyatı içerisinde yer alan hadis kaynaklarının yani tasnif sisteminde muhakkak bahsedilmesi gerekiyordu. O bahsedilmeden e, ikinci kısma geçmenin bir anlamı olmayacağı gayet açıktır. Tabii bütün bunlarla ilgili en ayrıntılı dokümanları bilgileri e, işte en kısa zamanda e, sisteme yükleyip e, o sistem içerisinde siz onlardan istifade etmeye çalışacaksınız. Gerek video olarak gerekse slide olarak bütün bunların hepsini yapmış olacağız. Evet ikinci kısma baktığımız zaman oradan da biraz bahsedelim. Bu da işte sünnetin bunlar artık siz kendiniz okursunuz. Anlaşılmayan herhangi bir şey olursa onları hem kendi aranızda edersiniz hem bu çerçevede bulunduğunuz yerlerde mekanlarda artık kapıdan korsalar pencereden pencereden korsalar artık kapıdan girmenin elzem olduğunu, yani soru sormanın elzem olduğunu böylece görmüş olacaksınız. İkinci kısım Buhari ve El Camii Said demiştik. Yani şey, birinci ünitenin ikinci kısmında. Baktığımız zaman, bu eklere dair bu önemli açıklamayı da yapıp e, iyice vurgu yapmam gerekiyor. Bu vurgu olmadan olmayacak. Bu ve bundan sonra verilecek toplam dokuz ekte Kütüb-i ayı okuma Özellikle şu, bir kitabı kendi musannefi ve musannefinin ya da yazarının ortaya koyduğu sistem ya da usul ya da kaide çerçevesinde eğer okunmazsa ki burada kastedilen kitap içerisindeki bilgiler rivayetlerdir, hadislerdir. Hadislerin belirli amaçlara göre sıralandığı ve sıralanması gerektiği mühennif nazarında bilindiği için o çerçevede hadislerin ...anlamının tespitini yapıp... ...ondan sonra da... E, ...bu durumun... E, ...hadise bir anlam vermek ve... ...ondan sünnet çıkartma usul ve yönteminin... ...bilinmesi gerekiyor. Bu ve bundan sonra verilecek toplam 9 ekte... kütüb ayı... ...okuma ve anlama usul ve yöntemlerine... ...dair neşredilmiş mühsalların... PDF'lerini istifade ederek... ...bilgiler verilecek canlı ders esnasında... Bu metinlerden usul çerçevesinde sunumlar yapılacaktır. Her bir ek iki bölümden teşekkür etmektedir. Birinci bölüm musannifin, şimdi ek de iki kısma ayrılıyor. Musannifin ve eserinin özelliklere hakkında kısa bilgi. ikinci bölüm ise eserdeki bazı hadislerin yer aldığı bir matbu nüsanın PDF halidir. Yani, şimdi orijinal bir metni bizzat gözlerinizde görmeniz için, yani okuyacağınız zaman bu böyle bir metinden okuyacaksınız hazır derlem toplanmış kes yapıştırı formuyla derlenmiş kitap yerine orijinal PDF üzerinden okuyarak hem göz aşinalığı hem zaten bizim öğrencilerimiz olan bir korku ve bir endişe var bu korku ve endişenin ortadan kaldırılması gerekiyor. İlk olarak Buhari'nin hayatı ve sahihin özelliklerine dair aşağıdaki ön okumayı gerçekleştirdikten sonra gerek göz aşinanlığı kazanmak gerekse klasik kaynaklarımızdan bizzat nasıl istifade edileceğine dair tecrübe sahibi olabilmek için matbuğun pdf'sinden okunması gerekmektedir. Arapça metinlerin tercümeleri Özellikle bu kısımda çok iyi dinleyin. Arapça metinlerin tercümeleri ve anlamları Yazılı olarak tarafımızdan sunulmayacak canlı ders esnasında metinlerin bir kısmı işlenecek geriye kalanlar ise bizzat sizin tarafınızdan yardımcı kaynaklardan da destek alarak yapılacaktır. Yani bu sistemin tıpkı örgün eğitimde de uyguladığımız için oradaki sistemi aynen buraya aktarıyoruz. Bu eklerin tamamından da sorumlu olacaksınız. Buradaki esas amaç, öğrencinin bizzat canlı derse katılımını veya kayıtlardan istifade etmesine zemin hazırlamak, araştırma ve inceleme yöntemini kazanma imkanını sunmak olacaktır. Bu vesileyle, hadis tarihinde ilk döneme ait temel hadis kaynaklarımızın her birinin kendine ait usul ve esasları çerçevesinde okunmasının zorunlu olduğunun, sadece düz okuma sisteminin her zaman isabetli olmadığını, yani düz okuma derken, Haydi arkadaşlar, Bismillah teyip okuyalım. Galen Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Peygamber şunu buyurdu, şöyle oldu, düz tecrübesini yap, kısada bir açıklama yap, geç şeklinden ziyade, sizin asıl öğrenmeniz gereken, zaten onu gidiyorsunuz camide, mescitte, ya da bir halkada, ilim halkası denilen gruplar içerisinde, zaten siz onu okuyorsunuz. Ama doğru bir yöntemle mi okuyorsunuz, doğru bir yöntemle okuyup, doğru bir yöntemle mi anlıyorsunuz, Elbette değil. Dolayısıyla bu işin doğrusunu burada öğrenmeniz gerekiyor. Tabi birinci yol en kısa ve en kestirme yoldur ve en kolay yoldur. En basit yoldur. Basitçe Arapçayı bilirsiniz. Üzerine okuyup geçersiniz. Sizin kafanızda, sizin hafızanızda ne kaldıysa, siz derken sizi Yani genel temayül bu. Bu çerçevede okunup geçilir. Anlam verilir. Tamam işte bu kadar. Değil. Bu Gerek musannef, yani gerek yazar, gelirse kitaba bırakınız başka amaçları e, musannefe ve kitabına karşı olan saygısızlığı da gösterir. Ben kendi kanaatim odur ve zaten öyle bir okuma tarzı sürekli hep bu çerçevede okuma tarzının bir anlam ifade etmediği açıkça ortadadır. Eğer bir konuda akademik ya da ilmi ki hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir okuma sistemini ya da okuyup anlama sistemini devreye koymak istiyorsak, her bir şeyi kendi usulüne, kendi yöntemine göre e, okumak ve değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla sadece düz okuma sisteminin her zaman isabetli olmadığını kısmen de olsa bizzat öğrenci tarafından görülmesi, araştırma ve sorgulama, burada ilmi sorgulamadır, yöntemiyle temel hadis kaynaklarını doğru okumanın ya da anlamanın sahih sünnetin tespiti demek olduğu bilinci ve tecrübesi yerleşecektir. Kütüb-i Tisan'ın diğer kaynaklarından okuma usul ve yöntemi bu sisteme göre işleyecektir. Kısaca bu dönemin sonuna kadar en temel hadis kaynaklarımızdan hadis okurken nasıl ve ne şekilde okunması gerektiğine dair bir yöntem böylece sizin tarafınızdan kazanılmış olacaktır. İşte biraz zorlamak Zorlamak derken ben zorlamıyorum. Siz alışkan olmadığınız için belki zorlanacaksınız ama daha fazla gayret, daha fazla çalışmakla beraber inşallah bu işin de üstesinden e, geleceksiniz. Evet. Sistem ya da yöntem e, bu şekilde gidecek. Gelecek haftadan itibaren önce Buhari hakkında kısa bir bilgi verilecek. Daha sonra camiyi sahihte Geçen Camius Sahih'in özelliğine dair yani Buhari Camius Sahih'te nasıl bir sistem takip etmiştir kitapları e, şey, hadisleri bablar altında sıralarken ya da bab başlıkları ortaya koyarken hangi sistemi takip etmiştir ve biz bu hadisleri hangi yönteme hangi sisteme göre anlamamız ve değerlendirilmemiz gerekir Burası da çok önemli. Onun için e, önce bu halini hayatından daha sonra da tabii şey yetiştiremedim. Yani gerek sahile ilgili olarak hemen kısaca geçeriz onu. Evet haftaya e, inşallah buradan haftaya ders var değil mi? Evet. Ve ondan sonra da geriye kalan e, şeyler de e, süratli bir şekilde okuyarak e, devam ederiz. Evet bu notlar hali hazırda toplam 14 haftalık notlar ekleyen ilave eden notlar tamamen sistemde yüklenmiş durumda. E, zaten önceden 3 ilave e, notlar yüklemiştik. Onlar da sistemde yüklü. Bundan sonra da yüklenecek olanlar da var. E, artık onlardan bir şekilde yararlanırsınız. Evet, soracağınız herhangi bir şey var mı? Notlarla alakalı olarak. Sakın bana sınavla ilgili bir şey sormayın. Burada verilen bilgilerin, metin çerçevesine verilen bilgilerin dipnotundan tutunuzda, yani başından sonuna kadar her yerinden sorumlusunuz. Canlı ders esnasında, canlı ders esnasında gerek usul, gerek usul konularında, gerekse tarih konularında verilmiş olan bilgilerden de aynı şekilde o derece sorumlu oluyorsunuz. Çünkü canlı ders esnasında aynı zamanda burada olmayan bir takım ifade ve beyanların da kayda geçtiği dikkate alındığı takdirde ki öyledir de zaten dolayısıyla. İsterse canlı ders esnasında olsun, isterse daha sonraki tekrar kayıtlarını dinleme esnasında da e, bilgilerinizi bir şekilde zenginleştirme imkanına sahip olduğunuzdan dolayı e, onlardan da sorumlu oluyorsunuz. Evet. Peki Arkadaşlar. Hepinize tekrar e, iyi akşamlar diliyorum ve mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah nice nice bayramları eleştirsin. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Allah bu Müslümanların başına aklı başında olan hem Müslümanların kendilerini hem idarecilerini her açıdan bir bütün halinde akıllarını başlarına toplayacak bir e, bir zamanı eriştirsin diyerek sözlerime son veriyorum ve hepinizi iyi akşamlar diliyorum.